çok önemli eserler vardır. İşi bilenler var içinizde ben onlara olsun diye söylemek durumundayım. Bugün İbni Hacer'in el isabesine baksanız ona, onun Şam'da vefat ettiğini görürsünüz. İbnül Esir'in ustul gâbesine baksanız aynı bilgiye rastlarsınız. İbni Sad'ın tabakatına, İbni Abdilber'in el istiabına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 benim yanımda otur diyor. Abdullah İbn Revahayı o ikna etmeye çalışıyor. Abdullah İbn Revaha onu imana taşımaya çalışıyor. İkisi de birbirine sözlerini dinletemeyince Abdullah İbn Revaha biraz kızarak gidiyorum diyor. Eğer dönersem Bedir'den sağ salim ben biliyorum sana yapacağım. Varıyor Bedir'in meydanına 313 yiğitten bir yiğit olarak Allah o gün imanı galip kılıyor Bedir'in meydanında. Müslümanlar yetmiş müşriyi öldürmüş, yetmiş tanesini esir almış, 14 tane de kendileri şehit vermiş bir biçimde Bedir'in meydanından geri dönüyorlar. Ebu Derda, Abdullah İbni Revaha dönene kadar onun hayatının endişesiyle yanıp tutuşuyor. Abdullah İbni Revaha da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 İnşallah beni mazur görürsünüz. Sahabenin içerisinde olup da çoğu kez başkalarını beğenmeyen bir sahabi olan Ebuzer el-Ghifari onun hakkında şunu diyecek. Ne yer ne gök Ebu Derda'dan daha alimini görmedi. Eğer bunu Ebu el ghifari diyorsa üzerinde biraz düşünmemiz lazım.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 Efendimiz vefat etmeye yakın nasıl ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz arzayı ahira dediğimiz son mukabelede inen ayetleri ile iki kez okumuşsa ashabın içerisinde de Kur'an'ı ezberleyip de arzını peygambere yapan 3-5 tane sahabi vardır onlardan bir tanesi de Ebu Derde olacaktır. İlimde böyle bir noktada. Ya ibadette zirveleri zorlayan bir noktada. Bakın dostlar, gidin eve. Şöyle bir tefsir kitaplarını açın. Sebevin nüzul kitaplarına bakın. Ahsap suresinin 21. ayetinin ne hakkında indiğini şöyle bir araştırın. O ayette Rabbimiz der ki: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 Onları anlatarak insanlara İslami anlamda bir bilinç kazandırayım. ısrar etmiş. Hazreti Ömer de ısrar etmiş. En sonda Hazreti Ömer onun görüşünü kabul etmiş. Git demiş. Göndermiş. Tarihler o gün hicretin 20. yılına yakındır. Varıp gelmiş Şam'a. Şam'a gelir gelmez Ebu Derda sarsılmış.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 Elem Teradan aşağısı deriz ya. Ondan aşağısına ait beş sureyi bile ezbere bilmiyordu. İnanır mısınız bana? İnanın Fatiha'yı bile okuyamıyordu. Geçti bir gün. Zorla geçirdiler imamete. "Sen ki Resulullah'a savısın, bu ordunun komutanısın. Sen geç bize namaz kıldır." dediler. Halid istemeye istemeye geçti. Okuduğu bildiği kadarıyla Namaz bitti gençlerden bazıları gülmeye başladılar. Halit Halit Kur'an'ı bilmiyor deyip onunla tabir caizse alay ettiler. Ve çağırdı Halit bin Velid onları karşısına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 sizde hakları vardır onları yerine getirin o hakları ödeyeyim ben aslında birçok hak haktan bahsettim ama 5 tane hakka dikkatlerinizi çekeceğim 1- ilmin hakkı 2- Muallimliğin hakkı 3- Talebeliğin hakkı 4- Dostluğun hakkı 5-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 Bazılarını söyleyemedim ama beş hakka ait söylediği sözleri hatırda kalabilecek şekilde size emanet ediyorum. Bir, ilmin hakkı ameldir. Öğrendiklerinle amel et ki bilginin hamalı değil sahibi olabilesin. Bunu dedi mi Derda bize? Dedi.